Merhaba, yeni bir haftada yeni bir Söz Küçük'ün programıyla birlikte karşınızdayız. Bugün Söz ekibinden ben Deniz ve arkadaşım Emre mikrofonun başında. Karşımızda ise eğitim reformu girişiminden Işık Düzüm var. Hoş geldin Işık. Hoş bulduk, merhabalar. Aslında daha önce de programımıza katıldın birçok konuda. Yine eğitim reformu girişiminin yapmış olduğu birçok faaliyette seninle birlikte esen konuğumuz oldun. Ama yine de önce kısaca seni tanıyalım. Ayrıca ee, hem yeni e, projeniz üzerinden hem yaptığınız e, işler üzerinden konuşmamıza devam edelim. Ben Işık Tüz'ün yaklaşık beş yıldır eğitim reformu girişiminde çalışıyorum. Şu ana kadar aslında katıldığım programlardan azıcık bahsedeyim. Eğitimde çocuk hakları üzerine geçmişte daha çok çalıştık. Eğitim hakkı ve eğitimde haklar konularında. Son programı hatırlıyorum yine birlikteydi ve hmm. bu sefer okulların açıldığı bir dönemde velilerden kayıt bedeli istenmesi evet, üzerine evet. bir program yapmıştık. Son dönemde de eğitim reformu girişiminde asıl olarak kaynaştırma konusunda yani ee, özel gereksinimi olan öğrencilerin hı hı. akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri üzerine çalışma fırsatım oldu. Bugün de bu konuda e, konuşmak için buradayım. Hı hı. Ee, peki kaynaştırma e, diyor burada kaynaştırma veya işte, sınıfları işte veya ayrı bir şey ne demek hani bundan biraz bahseder misiniz? Aslında belki dikkatinizi çekmiştir hem projede hem raporlerde biz kaynaştırma ve bütünleştirmeyi hep bir arada kullanıyoruz. Belki o ikisinden bir arada bahsedebilirim. Öncelikle kaynaştırmayı nasıl tanımladığımızı söyleyeyim. Bu özel gereksinimli öğrenciler yani toplumda aslında daha çok özürlü ve engelli gibi terimlerle andığımız fakat özel gereksinimliye kendimizi alıştırmamız gereken özel gereksinimli öğrencilere ve öğretmenlerine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşuluyla bu öğrencilerin e, tam ya da yarı zamanlı olarak diğer akranları ile birlikte aynı sınıflarda genel eğitim sınıflarında eğitim görmesi anlamına geliyor kaynaştırma. Aslında kaynaştırma sınıfı gibi bir e, belki terim de kullanmamak gerekiyor. Kaynaştırma öğrencileri var ve e, bütünleştirme dediğimizde de aslında her okulun kaynaştırma okulu olduğu, her okulda özel gereksinimli öğrencilerin e, akranları ile birlikte eğitim aldığı okullardan bahsediyoruz. Burada önemli olan da e, öğrencilerin aslında okula, e, uydurulmasından çok okulların e, çocukların, her çocuğun farklı gereksinim ve özelliklere sahip olduğunu kabul ederek okulların hı hı. E, bu yönde kendinde e, düzenlemeler yapması uyarlamalar yapması da bütünleştirme ve hedefimiz de aslında kaynaştırmadan ziyade bütünleştirme hı hı. E, kaynaştırmadan ziyade bütünleştirme diyoruz fakat e, burada bence öncelik olarak düşünmemiz gereken gerçekten özel eğitime ihtiyaç duyan birey peki bu birey Normal bir okulda kendi yaşıtlarıyla birlikte kaynaştırma sınıfında eğitim gördüğünde mi daha ilerliyor yoksa özel eğitim sınıflarında ya da aslında toplumda çok kötü bir şekilde söylenilen okulların içinde bulunan ve bu eğitime ihtiyaç duyan ve deliler sınıfı diye adlandırılan sınıfta mı eğitim gördüğünde onun için çok daha iyi olacak ki bu tabir ki çok yanlış bir yerde. <gülüyor> Her öğrenci için böyle bir genel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Burada önemli olan her çocuk için aslında bireysel bir değerlendirme süreci hı hı. işletmek ve o çocuk için yararlı olan nedir ona bakmak. Bunun içinde zaten toplumda birçok hani uzman kuruluş da söz konusu. Burada uluslararası düzeyde ve Türkiye'de norm olan yapılması gereken çocuk için en az kısıtlayıcı ortam Hangisi ise bu akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmesi de olabilir ama kimi çocukları için bu bir özel eğitim okulunda eğitimine devam etmesi de olabilir. Önemli olan çocuk için neyin daha yararlı olduğunu ve neyin daha az kısıtlayıcı olduğunu keşfetmek ve buna göre bir eğitim ortamı. Hı hı sunmak. E, tabii buna genel olarak baktığımızda aslında toplumda özel gereksinimli bireylerin çoğunluğunun kaynaştırmada yer alması, azınlığınınsa özel eğitim okullarında yer alması gerektiğini görüyoruz. Peki hani Türkiye'de bu kaynaştırma durumu ne durumda şu anda hani verilen eğitimler? Orada e, aslında bizim projede tam bu e, noktadan yola çıktı. Teşekkürler bu soru için. Projeden çok kısaca ben bahsedeyim. Bu bizim geçtiğimiz yıl Nisan'da başladığımız ve Tohum Otizm Vakfı ile ortak başladığımız Sabancı Vakfı e, hibesiyle başladığımız bir projeydi. E, şimdi Türkiye'de kaynaştırma e, aslında uzun zamandır mevzuatta var. Yani yasal düzenleme olarak e, ilk sanırım 83 yılında gündeme geliyor. Daha sonra 97'den sonra da bu alanda epey düzenleme yapılmış. Özellikle 2005 yılında çıkan yönetmeliklerle kaynaştırma norm olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla mevzuat açısından nasıl çok ileri bir yerdeyiz. Uluslararası insan hakları e, hukukuyla çok uyumlu bir noktadayız. Fakat hem Tohum Otizm Vakfı'nın çok değerli e, saha deneyimleri var hem ERG'nin gözlemleri var. Bu alanda yapılmış birçok araştırma var Türkiye'de. Bunlar bize gösteriyor ki bu mevzuata rağmen aslında uygulamada ciddi sıkıntılar var. Yani özel gereksinimi olan ve kaynaştırma öğrencisi olan çocuklar aslında almaları gereken kaliteli eğitime ulaşamıyorlar. Ee, ...ve hani gelişim alanlarında yani gelişim potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremiyorlar. Burada birkaç etmen öne çıkıyor bunun nedenleri arasında. Öncelikle bu mevzuatın e, uygulamaya yansımasının çok daha yakından izlenmesi gerekiyor. Burada bir örnek vereyim mesela bu yine çok yakın dönemli bir araştırmadan. Örneğin e, Türkiye'de böyle bir kural var. Eğer e, o sınıfta bir kaynaştırma öğrencisi olacaksa sınıf mevcudu 35'i geçemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi yaptığı bir araştırma gösteriyor ki bu 12 bin kaynaştırma eğitimi verilen 12 bin okulda yapılan bir araştırma. Aslında okulların üçte birinde müdürler bunu gözetmeden sınıf dağılımını yapmış durumdalar. Bu tabii sınıf mevcutları Türkiye'nin genel bir sorunu. Sadece bu alana özgü değil fakat bunun dışında okullarda işte bu rampaların olması gibi makul bir takım düzenlemelerin yapılması da yaşama geçmeyebiliyor. Dolayısıyla bir okullar niye bu düzenlemeleri yapamıyor? Özel eğitim, öğretmeni, yani özel eğitim öğretmeni olan okul sayısı çok az. Ee, birazcık bir şeye bakmak lazım. Ee, yani temel sorunlardan biri mevzuatın uygulamaya geçmesi için e, neler yapmak lazım? Ne tür destek mekanizmaları, ne tür yaptırımlar kurmak lazım? Peki ne yapmak lazım? Hani tam da burada bunu sorup cevaplarsak çok da daha iyi olacak bence. Tamam belki bence. hem Aha. sorun alanı evet, hem evet. önerisiyle Aha. birlikte Aha. ben paylaşabilirim. Bu alanda öncelikle belki okullara ilişkin bir araştırma yapmak gerekiyor. Doğrudan aslında suçlayıcı bir tutum edinmek yerine e, bu okullar neden bu düzenlemeleri yapamıyorlar? E, buna baktıktan sonra aslında çözüm önerileri geliştirmek yani bu e, bir keyfi bir uygulama mıdır e, okul yöneticisinden kaynaklanan yoksa burada daha sistemsel yapısal bir sorun mu vardır? İşte okul atıyorum yeteri kadar kaynağı olmadığı için mi? E, mali kaynağı olmadığı için mi bu engelli öğrencilere dönüp düzenlemeleri yapamıyor? Veya yeteri kadar e, Türkiye'de özel eğitim öğretmeni olmadığı için mi okullarda da yok? Hı -hı. Atamalar nasıl yapılıyor gibi burada bir öncelikle bir araştırma ihtiyacı var. Ama bunun dışında mevzuatta hala hazırda be belirlenmiş konularda da belki biraz daha sorumlulukların net belirlenmesi ve yaptırımlar e, Hı -hı. beraberinde gelmesi Hı -hı. gerekiyor. Ee, i̇kinci bir alan var. Ee, o çok altını çizmek lazım. Eğer kaynaştırma uygulamaları başarıya ulaşacaksa, etkili olacaksa muhakkak öğrencilere ve öğretmenlere destek eğitim hizmetleri sunmak gerekiyor bu. Ee, yani kaynaştırma asla öğrenciyi akranlarıyla aynı sınıfa koymak ve öğretmeni orada yalnız bırakmak anlamına gelmiyor. Öğretmene destek olabilecek danışmanlar, özel eğitim öğretmenleri, sınıfta işbirlikli öğretim yöntemleri mevcut ve uluslararası uygulamaları da var fakat Türkiye'de bunlar çok sınırlı. Hı hı. Bunun dışında öğretmenlerin yardımcıları olabilir fakat Türkiye'de mevzuatta böyle bir düzenleme yok. Öğretmenlerin veya okulda mesela kaynak oda, destek oda bulunması yine önemli bir özel eğitim, hani destek hizmeti arasında değerlendirilebilir. Dolayısıyla bir eksiklik bu ve buna doğru atılabilecek birçok adım söz konusu gerek mevzuat düzeyinde gerek uygulama düzeyinde. Üçüncü bir konudan bahsedecek olursam biraz fazla uzattım kusura bakmayın heyecandan herhalde konuya ilişkin. Öğretmenli, sadece öğretmenlerin de değil aslında burada sadece öğretmenleri odak koymamak lazım. Müdürlerin, e, velilerin bu sürece dahil olan e, herkesin, diğer öğrencilerin bu konuya ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olmak. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki tutumlar çok kilit bir role sahip. Eğer e, özel gereksinimli öğrencilere ve kaynaştırmaya dönük olumlu tutumlar yoksa aslında ne gibi yani mevzuata ne yazarsanız yazın bunlar hayata geçmiyor. Ve araştırmalar bir yandan da çok olumlu bir şey söylüyor. Eğer siz desteklerseniz, farklı etkinlikler yaparsanız, e, öğrencilere dönük, velilere dönük, müdürleri ve öğretmenleri güçlendirmeye dönük aslında insanların kaynaştırmaya olan tutumları olumlu yönde değişiyorlar, dönüşüm gösteriyorlar. Aslında programdan önce sizinle tekrardan konuşurken böyle bir etkinlik yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Birazcık etkinlikten bahsederseniz, ne gibi olumlu sonuçlar çıktı ve e, en azından... Sürekli bir başarıya, kazanmaya yönelik bu eğitim sisteminde farklı öğrencilerin olması veliler için bir sorun teşkil ederken velilerin bakış açısı değişti mi? Ya da e, kaynaştırma öğrencileriyle aynı sınıfı paylaşan diğer öğrencilerin tutumları değişti mi? Çok kısaca ben Tohum Otizm Vakfı'nın 3 e, okulda hı hı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı çalışmadan, onların işbirliğiyle yaptığı çalışmadan bahsedeyim. Bu e, bir destek modeli geliştirildi. Buradaki amaç da okuldaki farklı unsurları, farklı aktörleri güçlendirmek, e, farkındalık yaratmak, kaynaştırmaya ilişkin aslında bunun çıktılarını daha sonra Türkiye çapında e, yani revize ederek yaygınlaştırılabilir hale getirmekti. Bu destek modelinin 3 farklı e, bileşeni vardı. Birisi okulun farklı unsurları dediğim gibi kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarını olumlu yönde geliştirmek Bu bağlamda bir takım bütün okulu dahil eden şenlikler, empati çalışmaları ve veli seminerleri yapıldı Bunun dışında öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeye dönük bir birçok çalışma yapıldı Bunun içinde teorik eğitimler, uygulamalı eğitimler ve öğretmenlere özel eğitim danışmanlığı verilmesi yer aldı Son olarak da kaynaştırma öğrencilerinin tabi bütün bu etkinliklerden beklenen kaynaştırma öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin güçlenmesiydi. Bu modelin bağımsız bir değerlendirmesi yapıldı. Ee, tamamen hani dışarıdan uzmanların yaptığı davranış bilimleri enstitüsü tarafından ve çok e, önemli ve olumlu sonuçlar gördük. Öncelikle özel gereksinimi olmayan e, çocukların velilerinin e, kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları olumlu yönde gelişti bu etkinlikler sonucunda. Kaynaştırma ilişkin bilgileri arttı. E, kaynaştırmanın aslında sadece özel gereksinimin öğrenciler için değil kendi çocukları ve kendileri için de yararlı olduğunu gördüler. Bunun dışında özel gereksinimi Olmayan e, çocukların kaynaştırma eğitimine ve e, özel gereksinimli akranlarına dönük tutumlarında da hı hı. olumlu yönde bir e, gelişme olduğunu, değişim olduğunu gördük. Öğretmenlerin e, kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarında e, genel olarak bir e, yani olumlu değişim. yönde değişim hı hı. gördük. Ve öğretmenlerin bilgi düzeyinde bir artış gördük. E, bunların hepsi çok olumlu şeylerdi, sonuçlardı. Hı hı. Aynı zamanda tabii bu... Uygulama bize şeyi de gösterdi hani daha fazla neler yapılabilir tabii ki hiçbir uygulama hani mükemmel de değil geliştirilebilecek alanlar da ortaya çıktı. E, velilerin e, özellikle özel gereksinimli çocuğu olan velilerin aslında kaynaştırmadan beklentilerinin çok yüksek olduğunu e, şu ana kadar birçok zorluk yaşadıkları için daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını <gülüyor> bir yandan gördük. Bu proje kapsamında verilen öğretmenlere özel eğitim danışmanlığının çok daha uzun soluklu, uzun süreli ve... Daha uygulamaya dönük olması hı. gerektiğini gördük. Genel olarak e, olumlu sonuçlar çıktı. Aslında benim okulumda da var iki tane kaynaştırma hı hı. öğrencisi. Fakat bu başka bir sınıfta hani toplanılan öğrenciler değil. Normal okulda belirli sınıflara yerleştirilmiş, sınıfına yerleştirilmiş, kendi yaş grubuyla eğitim gören öğrenciler. Ama Emre'nin okulunda durum birazcık daha farklı sanırım bizim okulumuzda farklı bir sınıf vardı ve hani bir tane öğretmen sadece onlara eğitim veriyordu. Hani 6-7 kişiye birden veriyorlardı o eğitimi. hani o durumda şey eğitim oluyordu. Hani farklı normal sınıflara konulmuyordu. Hani sınıf mevcudu da yüksekti zaten. Hani... Peki hangisi daha iyi? Yani mesela teneffüsleri biz bir sanırım Emre'lerin. Evet. Peki o mu daha iyi yoksa Kaynaştırma öğrencilerinin sınıflarda olması mı daha iyi? Burada yani dediğim gibi aslında eğer tamamen bireysel olarak bakmak Hı -hı. lazım. Böyle bir genelleme yapmak çok mümkün değil. Eğer o öğrenciler kaynaştırmaya yani akranlarıyla birlikte tam gün eğitim alabilecek gelişim düzeyinde kapasitesindelerse yapılması gereken o. Evet. E, fakat mesela hani Emre'nin okulduğun için durumu yani şöyle bilmiyorum hani bu şey de olabilir gerçekten o öğrencilerin gereksinimi o olduğu hı hı. için... Sadece teneffüslerde arkadaşlarıyla bir araya geliyor olabilirler. İlk tercihimiz bu olmasa da onların gelişim özellikleri bunu gerektiriyor olabilir. Ancak bir yandan da biliyoruz ki Türkiye'de birçok yani e, bu değerlendirme olmaksızın aslında kaynaştırma sınıfında eğitim görebilecek. Fakat öğretmenler bu konuda yeterince donanımlı e, olmadığı, velilerden baskı geldiği, belki müdürler yeterince duyarlı olmadığı için bu hep çok bileşenli bir süreç. Ee, bu nedenle aslında kaynaştırma sınıfında hı hı. değil, e, özel eğitim sınıflarında ve hatta özel eğitim kurumlarında eğitim alan kişiler olduğunu da biliyoruz. Peki öğrencinin e, özel eğitim sınıfında mı eğitim alacağına yoksa karma eğitimde mi bulunacağına ya da özel yatılı okullarda mı bulunacağına kim karar veriyor? Kaynaştırma sürecinde tanılamayı yapanlar rehberlik ve araştırma merkezleri. Hı hı. Rehberlik ve araştırma merkezleri bu süreçte okulla ve aileyle sürekli iletişim hı hı. E, halinde hareket etmek durumundalar. Bu bizim gördüğümüz diğer bir e, saptamaydı, bir zorluktu. Genel olarak aslında bu rehberlik araştırma merkezleri aileler ve okul arasında... E, yeterli güvenin olmadığı orada hala bir hani farklı aktörlerin birbirine karşı güvensizlik besleyebildiği birbirini sürece yeteri kadar dahil edemediği bu, bu, bu alanda bir desteğe ihtiyaç duyduğunu da gördük çeşitli öğretmenler oldu bizim çalışmamızda hani sınıfına gelen öğrencinin Aslında başka bir hani şekilde eğitim alıyor olması gerektiğini düşünüyordu bir tanıya ilişkin bir güvensizlik vardı Kimisi velilerden hani bu konuda daha şikayetçi ve velilerin bu konuda bilgilenmesi gerektiğini düşünüyordu. O yine hala Türkiye'de gelişmeye açık bir alan aslında Hı -hı. bu tanılama meselesi. Evet, pek önemli gördüğüm bir kılavuzda hani Türkiye hani kaynaştırma ve bütünleştirmeden Türkiye'de iyi örnekler diyor. Bundan biraz bahseder misin. seni? Aslında Türkiye'de iyi örnek var mı? Türkiye'de yani. iyi örnekler var. <gülüyor> Türkiye'deki iyi örnekler çok ayrıntısına girmeden şöyle söyleyeyim. Biz biraz da aslında proje bağlamına oturtarak projede ilk olarak bir durum analizi raporu hazırlandı. Daha sonra bu Tohum Vakfı'nın uygulaması yapıldı. Ama bir yandan da biliyoruz ki Türkiye'de yapılan birçok çalışma var bu alanda. Birçok akademik araştırma var Hı -hı. ve birçok çalışma da var. Dünyada da bu konuda Şöyle bir e, yayın hazırladık. Biz hem Türkiye'de iyi örnekler hem dünyada iyi örnekler. Dünyadan getirdiğimiz iyi örneklere baktığımızda onlar biraz daha yapısal düzeyde ve aslında Türkiye'de hayata geçmesini istediğimiz. Yani bu tanılama sisteminin iyileştirilmesi veya bütün okulların bütünleştirme kapsamında düzenlendiği gibi iyi örnekler var. Türkiye'de iyi örnekler konusundaysa politika düzeyinden ziyade aslında uygulama düzeyinde çeşitli iyi örnekler gördük. Örneğin okul öncesi öğrencilerinin kaynaştırma sürecine hazırlanmasına ilişkin bir iyi örnek var. Bunun dışında yine akademik bir grubun yaptığı bir model çalışması var. Ortaya çıkardıkları bir kaynaştırma eğitimi modeli var. İyi örnekler aslında var ama dediğim gibi daha çok uygulama düzeyinde fakat tabi ki bunlar genel olarak kaynaştırmanın ilkelerine göre e, geliştirilmiş iyi örnekler. Ee, önümüzde bulunan e, bu belgelerden bir tanesinde de şey vardı. İlk öğretimde kaynaştırma öğrencisi sayısının çok daha fazla olduğu, hatta 60-70 binlerle ifade edildiği... ...ama orta öğretim seviyesine çıktığında bunun 2003 binlere düştüğü, bu 2009 verileriydi. Hı hı. Birazcık daha artmış olabilir bu sayılar fakat ilk öğretimden orta öğretime geçişte niye böyle bir düşüş var? E çok yüksek bir düşüş bu. Ama hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki gördüğüm üzere yıldan yıla da bir artış var. Hani 2000'den 2009'a gelinceye kadar büyük bir artış var. Ama hiçbir şekilde ilk öğretimdeki e, sayı orta öğretimde sağlanamıyor. Doğru e, büyük ölçüde tabii ilk öğretimde kaynaştırma e, eğitime dahil olan e, öğrencilerin aslında orta öğretime devam etmediği veya orta öğretime devam etse bile kaynaştırma yoluyla devam etmediğini söylüyor bu veriler. Ve güncel rakamları da söyleyeyim. Aslında son verilere göre ilk öğretimde şu an yaklaşık 85 bin öğrenci var ki bu her sene gelişen artan bir rakam. O açılan yani Türkiye giderek daha iyi bir duruma geliyor. Orta öğretimde şu an sanıyorum 7700 dolayındaydı son veriler. Burada tabii Türkiye'de orta öğretimin nasıl algılandığı meselesi de önemli. Orta öğretim bir yandan bir hani üniversiteye hazırlık ve üniversiteye Üniversite bir iş yaşamına hazırlık süreci olarak da bir yandan görülüyor yani genel olarak öğrencilerin bir genel kültür edindiği belli bir yaşam becerileri edindiği bir süreçten ziyade dolayısıyla Türkiye'de maalesef hala birçok engelli bireye dönük Hı -hı. engellilere dönük şey gibi bir algı da var. Ee, yani zaten ilerleyen hayatta e, hani çalışması veya okuması bir işe hani yaramayacak e, gibi de genel Hı -hı. bir algı var. Tabii böyle bir genelleme yapmak çok doğru olmayabilir ama bu hani... Farklı toplumda bulunan e, hani bakış açısının da burada etkisi olduğunu söylemek mümkün. Hı -hı. Ve orta öğretim tarafından belki bu kaynaştırma, yani şeyi biliyoruz, ilk öğretimde kaynaştırma giderek daha insanların farkında olduğu, bildiği ve istediği bir şeye dönüşüyor. Hı -hı. Orta öğretimde bu farkındalık Türkiye'de maalesef hala yok. Belki hani çocuğun ailesinden, hani çocuğundan beklentileri düşük olduğu için hani göndermiyor olabilir, hani olduğu durumdan dolayı. Tabii ki o da var. Ee, bu yani beklentilerde tabii ki hani başka şeylere göre hı hı. E, de şekilleniyor. Öğretmenlerin beklentileri de düşük olabiliyor. Ee, çocukların kendilerinden aslında beklentileri belki de düşük olabiliyor. Çevresindekiler bu... ona inanmayınca ister istemez aslında hı hı. kendine olan güveni de gidiyor olabilir. Aslında programımızın sonuna geldik. Ee, çok az bir süremiz kaldı. Hı hı. Proje nasıl devam edecek? Bir sona ulaştı mı? Ee, ya da ne gibi ek çalışmalarla sürecek proje birazcık bundan hı hı. bahsedelim. Projede birçok somut öneri çıktı. Şu hı hı. ana kadar bir bölümünü Milli Eğitim Bakanlığı ile de paylaşma şansımız oldu. Eee Otizm Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi zaten bu konuya e, yani bu konuda atılması gereken adımları bir miktar şu an ortaya koymuş durumdalar ve e, bu alanda çalışmaya da devam etmek e, istiyorlar. Biraz aslında bundan sonra bu ortaya koyulan önerilerin ki burada çok girme şansımız olmadı. Mesela özellikle öğretmen yetiştirme hı hı. sistemine ilişkin, öğretmenlerin işte lisansta hangi dersleri alması gerektiğine ilişkin çok somut öneriler de çıktı. Birazcık aslında gidip Ankara'da kapıları aşındıracağız hı hı. sürecin devamında. Bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Bulgularımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Tohumodizm Vakfı tarafından uygulanan bu çok hani eş zamanlı müdahalelerden oluşan modeli. ...daha da geliştirmek üzere çalışacağız. Hı hı. Umuyoruz bunların bir etkisi de olacaktır yakın dönemde. Bunun için de projeyle ilgili yayınlara ulaşmak isterseniz de... ...hem eğitim reformu girişiminin hem de Vakfı'nın sitelerinde bu yayınlar bulunuyorlar. RG'nin adresi erg.sabancioniv.edu. Burada dört yayın bulunuyor. Hatta projeye ilişkin yaptığımız basın toplantısıyla ilgili bir bilgi de olması lazım orada. Öncelikle bir durum analizi raporu var. İyi örnekler raporu var. Aynı zamanda Tohum Vakfı da bu yaptığı uygulamadan hareketle öğrendiklerini, bu uygulama başka okullarda nasıl tekrarlanabilir buna ilişkin bir kılavuz hazırladı. Bu da internet sitemizde bulunuyor ve son olarak da bütün bu bulguları bir araya getiren Bugün de biraz üzerinden geçme şansı bulduğumuz politika ve uygulama önerileri raporda yine aynı Hı -hı. adreste mevcut. İlgilenenler adresi e, tekrar aralırsak? edu Bir Söz Küçüğün programının daha sonuna geldik. Programımıza konuk olduğu için İçik Düzü'ne teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ha, teşekkür e, ederim. Bize görüşlerinizi bildirmek için sözküçüğün radyo.gmail.com adresine görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça